مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا وقوم يتخذون الأمانة مغنما والزكاة مغرما والفاحشة زيارة إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال okey <Sessizlik> makalle ne bi sallallahu teala aleyhi seller rıdvanu teala ne rıdvanu za her şeyden büyüktür İnşallah bunları dikkate alırsanız allahımız sizden razı olsun diye dua ediyoruz size yağmur çamur karkış olmaz adımlarınıza da cevaplar yazılır günahlarınız dökülür cami-i şerife çok yakın ev yapmak isteyenlere ne buyurdu sallallahu aleyhi sellem ya beni ise lemet e la Ey Selemevullar, adımlarınızı saymıyor musunuz? Ne kadar uzakta olursanız o kadar derece alıyorsunuz. Kaç adım atıyorsanız o kadar günah döktürüyorsunuz. Bunları hesap edin. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere bir ömür verdi, bir sermaye verdi. Bugün bu saatlerde burada oturarak bu sermayeden harcıyoruz. Ne güzel bir yerde harcıyoruz ve yarın ahirette yüzümüzü hak edecek bir amelde harcıyoruz. Cehenneme gidenler, bugün şimdi yazdık, meal yazıyoruz. Şu at-ı kerimeyi yazdık da, dedim cemaata söyleyeyim. Cehennemlikler tabi kafiri de var, münafığı da var, fasık günahkarı da var. Günahkar müminlerden de cehenneme girip 7000 seneye kadar yanacak da var biliyorsunuz. Allah muhafaza. Onlar cehennemde feryat ediyorlar. Pigan basıyorlar.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 Zor iş. Yoğun bakımlarda 20-21 günde o kadar mücadele verdi. Yandığı halde çocuğunu yine kurtarmış yani. Kendi yanarken çocuğunun ihtiyacını görüyor. El-hariku şehidun. Yanan şehittir Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi birisi görmüş ön rüyasında. Ne durumdasın? Çok iyileştim demiş. Tabi cennete giderse insan yangından bir acı duymaz. Allah makamını mübarek eylesin. Şu ana bir kelime-i şahadet okuyalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Rabbim kabrini nur eylesin. Bu şahadetlerle has olan dağlar emsali rahmetleri şu saatte şu anda kabrine ihdal eylesin. Amin. Yanan yanmak zor arkadaşlar. Yani dünyada da yangın Allah uzak etsin hepimizden. Hakikaten cehennemde yanarken bir yandan da bağırıyorlar akılları başlarında.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 Kur'an gelmedi mi? Vaiz nasihat eden hoca gelmedi mi? Akraba teallukatından bu kadar insanlar öldü. Hz. Ali Aleyhisselam'dan mektup gelmedi mi? Bir de sakalın beyazlaması diyor. Tefsirde. مَا مِنْ شَارَةٍ تَبْيَضُوا اِلَّا قَالَتْ لِيُخْتِهَا fakat فَكَتْ كَرُوبَ الْمَوْتُ Bende de birkaç beyaz başladı. Hz. Ömer radıyallahu anh ne yaptırdı? Adama parayla adam tutturdu da.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 Şu saatleri şurada geçirmekten daha karlı bir yerde geçirecek insan yoktur. Ayet hadis okunuyor burada. Tabi zalimine min nasip. Fı vakti nizayeden ömrünü zayeden, baltayı taşa vuran, haramlarda ömür harcayan zalimler için hiçbir yardımcı yoktur Allah buyurdu. Şimdi hayatımız sermayemiz. Şu sermayemiz fırbakalar Şu ha şurada karşımda kürsüye çıkıyorum. Hasip Hoca derdi Allah rahmet etsin. Bu kürsüye çıkınca da bu vakit ne kadar çabuk geçiyor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 Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hazreti Ali rivat ediyor radıyallahu anh Hazreti Ömer radıyallahu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyametten sordu. Ben oradaydım diyor. Kainat Efendisi buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Dâlikî indehayfil e'immeti Yöneticiler zulme başlayacak. Lider vasfı olan."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 Gecegenlere tamamen iman edilecek, burslara, gezegenlere öyle ki, sanki onlar yaratıyormuş gibi Allah Teala devreden çıkarılacak, şimdi bu kadar kanallar, burslar üzerine konuşmalar, görüşmeler bir tane de Allah Celle Celaluhu, müsebbibül esbab, sebepleri yaratandan bahsedilmiyor. Sebeplere takılınmış, kalınmış Allah muhafaza etse. وَقَوْمِنْ يَتَّخِذِونَ لَمَانَةً مَغْنَمَا وَزَّكَاءً تَمَغْرَمَا Bu da çok geçti. Bir takım insanlar türeyecek, emaneti ganimet bilecek. Emaneti, ganimet. Ne demek? Adam sana bir emanet dedi. Bir görev emanet edildi, bir para emanet edildi, bir anahtar emanet edildi. Adam diyecek bu bana ganimettir. Efendim, başkasının malı haksız yere çalacak, çırpacak, harcayacak, satacak, yiyecek. Benim başıma gel Üç beş tane başıma iş geldi, hapse düşer düşmez. Anlatıyorum, kimse de inanmıyor. Ya... Adama anahtarı dedi hoca evendi. Bu evde Kur'anlar var, kitaplar var. Bunun anahtarını bana ver. Kira kontratı gösterelim bir şey olursa sana sıkıntı olmasın. Niye bileyim ben adam sakallı ya? Senelerce vaazlara gezdirmiş beni. Bir de ben amca girdim almış bütün Kur'anları satmış. Bir tane bu başıma gel. Bir tane var koca sarılı sakallı var. Zannedersin evli ya, eşkıya'yı. Onu da koyduk eve. Elektrik bize diyoruz, suyu bize diyoruz, doğal gazı bize diyoruz. Allah, iyilik yaptığınız yerinden sakın. Bir odada var, etti dedi ben bu odaya girebilirim. Kitaplar var orada okuyabilirim. okuyan kitap okuyana neden? Bir odada da bizim eşyalarımız var. Sen onları al anahtarını bir şekilde aç orayı. götür adama ver. Şu odada para vermezsen vermiyorum diyor. Allah Allah, benim eşyam. Emanet kanime dolmuş. Adam anahtarı özellikle şuradan sarımı getir adam gidiyor oradan dolabı morabı karıştırıyor, ne çalabilirse çalıyor geliyor ah anahtarı sarı sakalları da var Allah'ım Rabbim sorsan efendim adamlar senden benden takva emaneti kanimet bilecekler şimdi köçe başlarını tutanlar o gümrükçüler ne öyle ya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 Ya dedi, hoca dedicek zekat veriyorum ama şu bacağımdan et kesmiş kadar acıyor dedi bana. Ben de dedim, zorla hayır hayırdır, sen yine ver cevap Ne diyeyim adama ya? Fahişe vel fahişede ziyareten. Fahişede ziyaret olacak buyuruyor. Ziyaret olacak ne demek? Feseltü al fahişede ziyareten. Dedim ki, ya Resulallah, bu fuhuşta ziyaret ne demekte? Bak nasıl anlattı sallallahu aleyhi ve sellem. Er-reculani mine el fisk. يَصْنَعُوا هَيْدُمَا طَحَامَنْ وَشْرَابَنْ وَيَتِي بِالْمَرَةِ Fasık adam. Kafir demiyor. Günahkar adam. Arkadaşlar telefon diyor. Ne oldu? Ye, yemeği, içmeyi, sofrayı kur diyor. Sana kadın getiriyorum. Aynı Resulullah şimdikileri an anlatıyor değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra diyor. يَتِي بِالْمَرَةِ فَيَكُولِي سْنَا مَا كُدِتْ تَسْنَا Efendim geliyorlar kadın getiriyor ona istediğini yap diyor. Kadınla istediğini yap yap kalk ne edersen et o da yiyor içiyor. Fe tezaverun ala dal. Bir dakiinde de ben yemek hazırlarım, sen bir kadın bulur getirirsin diyor. Böyle ziyaret edecekler birbirlerini diyor. Allah fuş üzerine. 1400 sene evvel. Şu hadiseler aynen yaşanıyor. Ben dedi Ali ki helaket Hattab.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 Allah ömür verirse başlarız inşallah. Hudey, bin teala sallallahu teala ve sellem bin Yaman hadislerinden rivayet edilen hadis-i şerifte geçen derslerde dinlediklerinizin dedim ya hemen hemen tümünün özetidir bu hadis-i şerif. Geçen hafta söyledim. Min ve kıyametin çok yaklaştığına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 etmiyorlar, pat, küt kafasını gözünü kırıyorlar karkaleşi eşer gibi tavuk tane toplar gibi bir namaz kılıyorlar Muhammed Mustafa'yı sallallahu teala aleyhi ve sellem çok üzüyorlar öyle bir namaz kılış namaz öldürüldü, Allah muhafaza buyursun, Allah bizimle yeniden ihya buyursun inşallah bu tadil erken meselesi hükudan kalktın mı, dimdik duracaksın Rabbeni Halik İlhamd derken hareketsiz ayakta kalacaksın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 on binlere dahi inebilir. O kadar az tadil erken. Öldürdüler namazı. Ya allah Teala kabul etmedikten sonra ne kılıyorsun bu namazı? Ema tegavle alâhazâ. La yukâlleke min ümmetiyem vel kıyâmet. Hızlı kılan, illa da hızlılıkla da bazı kere de yavaş kılar ama yine o kavme celçe gibi bazı yerlerde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 Eşya olabilir, para olabilir, canlı bir çoluk çocuk olabilir, bir görev, vazife, mesuliyet olabilir. Bunların emanetin genel manası var. <gülüyor> Allahu Teala Azzele'ye istahültü ve inna arazna l-emanete, ales semavat ve lardu vel ciml, göklere, yerlere, dağlara arz ettik emaneti buyurdu. İslam'ın tamamı emanet, Kur'an'ın tamamı emanet.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 e parayı harcarsan, mala zarar getirirsen işte kıyamet alametleri ve dinin Allah muhafaza parçalanması. <gülüyor> iman elimen emanetele. Emaneti güvenilirlik vasfı olmayanın imanı yoktur. Vela din elimen Sözünde durmayanın dini yoktur. Yani kamil manada bir Müslüman olamaz. E riba faiz yedikleri zaman faiz o kadar yaygınlaşacak ki yemeyen ümmetim kalmayacak buyurduğunu okuyoruz ya. Nasıl olur ya Resulullah sorana? Yemen'de yemene de, de tozundan parça vuracak. Buyurduğu zamandayız çünkü sistem ve çark faiz üzerine kurulu olduğundan herkesin yedi ekmekten üstteki giydiği elbisenin kumaşına kadar bulaşan bir durum. Ama tabii burada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 yirmi kat şurada oturuyor. 100 kat Amerika'da 150 kat katın Malezya'da dünyadaki binalar yarışa girmişler şimdi İstanbul'da da büyük büyük binalar yapmaya başladılar efendim dedik tabi zaruretten dolayı bunda haram denmez çünkü tıkanma vardır artık enine yayılmaya kalkarsa hiçbir yer yetmez mecbur oluyor kat kat yapmak ancak tabi burada eğer kibir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 Fakat bunlar uygulanmayacak. Kıyamet alametleri. Evvelce öyle mi ya? Adam hırsızlık yapar. Osmanlı. 600 senede hırsızlık vakası 32 tane mi ne? Yani el kesme cezasına uygulanan. 32 tane mi ne? Hat cezası uygulanan bir olay meydana gelmiş. 600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 Nedenir? denir? Toptan zulüm denir. Evet. İslam'dan başka adalet, İslam'ın dışında adalet arayan öküzün altında buzak aramış olur. Çünkü adili mutlak ancak allah Teala'dır. Her zamanda dediğim üzere eşitlik hiçbir zaman için adaletle eşit değildir. Adalet başkadır. Eşitlik başkadır. Niye başkadır? Burada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 Emin kişi gaynilendiler, gayin hain kişi güvenilir ilan Niye? E oğlum ben yersem sana da yedireceğim. Der. O da aman sen orada dur der. <gülüyor> Yalancılar doğru çıkarılır, doğrular yalancı çıkar Allah Allah. Şahit olduğu konu, kendi bildiği tanık olduğu konu, adamı çağırırsın. Gel kardeşim. Bu mu doğru söylüyor, ben mi doğru söylüyorum? Bildiğin, e bilemiyorum ki ne desem acaba?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 namus iftirastır. Allahu Teala onun üzerine buyurur. "Zinelenel, <gülüyor> yarmu'nel, gafilatil, müminat, imanlı kadınlar. Erkek de olabilir, erkekler. Zinadan haberi yok. Hiç otarakta beci yok. Namusunu koruyan insana iftira diyor. Lû'înû <gülüyor> dünya ve vel Dünyada ahirette benim lanetime çarpılmışlardır Allah buyur. Resuluna ne buyurdu sallall sallallahu aleyhi ve sellem? Bir insan zina etmiyor. Sen ona zina ediyor veya etti. Dediğin anda diyor. Ha kurşunla onu öldürdün. Katille iftira eden aynıdır diyor. Mü'mine iftira onu öldürmek gibidir. Ve kânel metaruk kayza. Yağmur azalacak. Önümüzdeki senelerde daha da azalacağını şimdiden söylüyorlar. Su savaşları çıkacağını söylüyorlar değil mi? Kıyamet yaklaştıkça. <gülüyor> Çocuk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 vezirleri, müşavirleri, müsteşarları, yardımcıları da yalancı sahtekar olacak. Allah Allah. Daha ne arıyorsun? Velümenâ <gülüyor> ukavene. İnsanların emin bilmeleri gereken bütün emanetlerin kendilerine tevdi edilen noktalar da iş gören kişiler hainler olacak. Velurafa <gülüyor> uzaleme. Arifler yani Efendim, şimdiki zamanda yine diyelim ki bazı önemli görevlerde bulunanlar, makamlarda bulunanlar, rütbelerde bulunanlar, zalimler olacak. <gülüyor> hafızlar, hocalar, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyanlar, güzel sesli hafızlar, hocalarda, tasıklar olacak Allah Hadi hadi hadis-i şerifte ne buyuruyor? Şerrü men tuzul lüssema'yü meydin O gün göğün altında bulunanların en şerlisi,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 Hayızlı kadın namaz kılabilir diyor. Birkaç tanesi şerp koymuş olmaz diyor. Kaç yüz tane hoca hayızlı kadın namaz kılabilir diyor. Resulullah'tan beri sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıldır böyle bir şeye fetva veren bir mezhep yok. hadisleri inkar ediyor. İsa Asya'mineciye inkar ediyor. Ya ne diyeyim e bu fasık dilde de nedir bu yolsuz dilde de nedir? İnkardan büyük fısk mı olur? Doğru bildiklerini inkar ediyorlar. İlele bihu musukal İnsanlar diyor koyun postuna bürülecekler. Kulubum entenuminel civedi, kalpleri leşten pis kokacak. Yani adam böyle Terbiyeli, tevazulu, gördüğün zaman ahlaklı, bakıyorsun diyorsun Allah Allah ne kibar adam, ne nazik adam halbuki biraz deşsen çıfı çarşısı kokudan zor kaçarsa Leş, itikat bozuk, amel bozuk, niyet bozuk, fikir bozuk, tipine bakarsan böyle. Coinpost'ta pürünür. Acı bir şey vardır o sıvır diye avu gibi bir şey. Ondan da hacı olacak kalpleri. يُوَشِّهِمُ اللّٰهُ فِتْنَةً يَتِهَا وَكُونَ فِيَا تَعَوُكَ الْيَهُودِ الظَّلَمَةِ Allah muhafaza bursun. Bak Resulullah ne buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem bu koyun postuna bürünüp tevazulu görünüp kalbinde İslam'a Müslümanlara karşı külli kış fitne fesat taşıyan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 Paralar, parapol öne çıkacak. Her işte ölçü paraya göre. Ve tutlabul beyza. Beyaz, yani beyaz et. Kadınlar, kadınların peşine düşülecek. Ali Rıza Bey'le ne buyurdu? Efendim, kırmızı altınla beyaz baldırdan geçmeden Allah'ı bulamazsın evladım. Bunlar ve tek durul hutaba. Hutbe okuyan vaz edenler <gülüyor> çoğalacak.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 طويلة <tuhiletil> المنابر <menabir> hutbe okunan minberler uzatılacak. Büyük uzun yapılacak. Ve ghuribetül <gülüyor> kulub kalpler tahrip edilecek. Yani kalplerde hidayet diye bir şey yok. Doldur boşalt camiler cahiller. Ve şuribetül humur içkiler içilecek. Kırıla gidecek. Serbest her yerde. Ve tutle'dül hudud İslam'ın hükümleri boşa çıkarılacak. Yürürlükten kaldırılacak. Bu zamanda geçmez denecim. Ve veladetilemet rubbetha cariye Efendisini doğuracak. Yani çocuk, anasının, babasının ağası durumuna çıkacak. وَتَرَ الْحُفَاتَ الْحُرَاتَ قَصَارُوا مُلُوكَىٰ Yanlayak, başka bak, çıplak, çobanlar dağlardan gelecek, şehirlerde büyük binalar yapacak, padişah gibi zengin olacaklar. Ve الْمَرَةِ اِلْجَاءَ فِي تِجَارَ Kadın kocasına ticarekte ortak olacak. Bunlar hep söyledik. 72 haslet sayılıyor. Aynen bunları tek tek anlattıracağız. Teşebbe'e ricali bin nisa'e bin nisa'e bin ricali Erkekler kadınlara kadınlar erkeklere bencek. Erkekler saçını uzatıyor, karlar çını saçını kesiyor. Allah Allah! Erkek mi karı mıdır ki? anlamak kolay değil, yetten anlayamazsın. Ve hulife bi Allah'tan başkasının adına yemin edilecek. Allah muhafaza, geçen hafta anlattım. Ve şehid el meru min gayren yüsteşedi adama şahit olur musun demeden olurum tabi diyecek. Yeter ki parayı göster. Elli dolara takla atarım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 <gülüyor> ahiret işiyle dünya aranacak. Allah muhafaza buyursun. Allah ahiret işte dünyayı karıştırmaktan bizi muhafaza buyursun. Bunların hepsi uzun tefsir ister ama geçtim tek tek. Ve tükidel magne müdüvela. Ganimet devlet gibi devlet kuşu başıma kondu diye hemen alınıp dağıtılacak. Ve emanet magne emanetler ganimet gibi harcanacak ve zekatü magrama zekat sadaka borç gibi zorla çıkarılacak bir milletin başına diyor en rezil şerefsiz kimse o geçecek Allah babasına isyan edecek anasına eziyet edecek ve berra sadiqa dostuna iyilik edecek ve tamrate karısını sözünü dinleyecek Ana, anaya cefa edecek karısını dinleyecek babaya isyan edecek dostuna iyilik edecek Raleyd camilerde fasık ve günahkarların sesleri yükselecek. Allah maaf. Ve kadınlar tutulacak. E yani meclislerde işte düğünlerde, merasimlerde çalgıcılar, çengiler oynatılacak ve meazu çalgı aletleri çalınacak. Ve şurubetin humur fitturuk. içkiler yollarda içilecek diyor açıkça yollar, yol kenarları. Diyor. Allah. Bunlar Arşıullahan buyurduğu zaman da sallallahu aleyhi ve sellem sahabe bu da mı olur diye bayılıyordu bunları duyunca böyle. Bunların hepsi şu anda size okuyorum size diyeceğiz ki normal ne var? Size şaşırdınız yani ve zulmü vakra adam ne kadar ezerse baskı ve zulme varsa iftihar edecek ve bir el hüküm hükümler satılacak parasına göre senin hakkında bir karar çıkacak kaç para? 10.000 dolara 10.000 dolara bu karar çıkartılır mı kardeşim ya? E 100.000-200.000 konuş tamam o zaman suçlu suçsuz olur, suçsuz suçlu olur. Hükümler parayla satılacak. Bu aynen vakidir. Ve kedirat Şurat güvenlik güçleri çoğalacak. Neden? E güven kalmayacak hırsız olacak ondan. Ve tüqhidel kur'anü mezamir Kur'an çalgı aletleri gibi böyle namelerle hiç riayet edilmeden talimine, tecvidine, sesi güzel desinler işte diye kafasını gözünü kıraraktan yeter ki bir ilahi okur gibi Kur'an okunacak. Ve cülüdü sibahi sıfafa, işte yırtıcı hayvanların aslan kaplan derileri, ne dedim size? İşte arabalarda, o zaman bineklere eğer yapılacak, şimdi arabalar deriden, efendim bineklere deriler yapılacak. Ve lehane ahiru adil ümmet evveliha, bu ümmetin sonra gelenleri önce geçenlerine lanet okuyacak. İşte Şia mezebi sapıkları Hazreti Muaviye'ye sövüyor, Ebu Bekir Sıddık'a sövüyor, Hazreti Ömer'e çeviyor, Hazreti Osman'a çeviyor. Kuduanullah aleyhimet. Bunlar çok bahsettik. Allah muhafaza buyursun. Sahabe-i kirama geçmiş büyüklere dil uzatılacak. E şimdi imam azam kimmiş, şu kimmiş, bu kimmiş? Dilleri kopasıcalar konuşuyorlar. Fel yartakibu inde zal garihan hamra ve khasfan ve ve ve ayat. İşte o zaman kızıl yel bekleyin. Fırtına bekleyin, kasırgalar bekleyin, yere batmalar bekleyin, maymuna domuza dönmeler bekleyin, gökten taşlanmalar bekleyin, daha Allah'ın nice ayetlerini bekleyin. Beklesinler bakalım. Allah bizi bekleyenlerden etmesiniz. Allah bizi hidayet bekleyenlerden etsin inşallah. Evet bu 72 kaslet de böylece size anlatılmış oldu elhamdülillah. Allahu teala ve tekatür salsetleri. Haftaya da nasipse? Yeni konudan başlayıp büyük alametlerde bitirmeye bizi muvaffak eylesin inşallah. Ya, Ayni, merhaba. Merhaba Husayni, ya, Habibi, ya Muhammed